atilatlı bir oyun dinleyeceksiniz. Yazan Joe Masterov, dilimize çeviren Adalet Ağaoğlu. Mikrofona koyan Abdurrahman Palay. Oraloğlu Tiyatrosu sanatçıları oynuyorlar. Rod Lale Oraloğlu, Jane Tülin Oral, Iris Ayten Güvenç, Steve Yağız Tanlı, Jack Abdurrahman Palay. Teknik prodüksiyon Yüksel Karakaya. <Gülüyor> ...ki bütün gelinler güzeldir. Eskiden böyle diyenlere hiç inanmazdım. Ama sanırım haklılar. Beni alın mesela. Güzellik nerede, ben nerede. Ama şimdi düşünüyorum da... ...eğer ben şu anda güzelsem... ...bütün gelinler güzel demektir. Bütün gelinler. Şimdi duamı kaldıracağım. Kilisedeki davetliler... ...beni güzel bulurlarsa... ...hemen anlarım. Sanırım herkes... Başkaları tarafından güzel bulunduğu zaman... ...bunu hemen anlar. Evet. Bu benim düğün günüm. Bir rahibimiz, bir düğün pastamız... ...bir de sopranomuz var. Sopranonun adı Miskisil. Az sonra burada çünkü... ...atlı şarkıyı söyleyecek. say size adımı söylemedim. Benim adım Ruth. Ruth... Arnold. Burası da Milwaukee Amerika'nın birbirine benzeyen yüzlerce şehirlerinden biri Bugün annemin de burada olmasını ne kadar isterdim Kim bilir nasıl sevinirdi Bugünün er geç geleceğini söyler dururdu Bazı kızlar şarap gibidirler Eskidikçe değerleri artar derdi Annem günün birinde evlendiğimi görmek için canını verirdi Hoş bir bakıma verdi ya Cenaze gününü hatırlıyorum şimdi. Arabanın penceresinden görebildiğim kadarı etraf alabildiğine sisliydi. Havada çok soğuktu. Ömrümde bu kadar üşüdüğümü, biraz güneş, biraz renge bu kadar özlem duyduğumu hatırlamıyorum. Sanırım hikayemin başlangıcın noktası bu. Annemin hayat sigortasından bana biraz şeyler kalmıştı. Yağmurlu günleri yalnız geçirmeye yetecek kadar bir şeyler Benim yerimde daha aklı başında bir kız olsaydı Bu paracığı bir kenara koyardı Ama ben pek öyle akıllı değilim Hani gözlük takan kızlar akıllı olur derler ya Laf bu Öyle olsa bunu yapardım. Ne mi yaptım o güne kadar biriktirdiklerimle annemin hayat sigortasından kalan parayı yanıma aldığım gibi... ...bir uçağa atlayıp Milwaukee'nin yağmurundan Miami'nin o masallara yakışır renk dolu ortamı için atıverdim kendimi. Benim gibi bir halk kızının anlatmaya değer neyi varsa bundan sonra başlıyor işte... Florida'dan Miami Mercanlarla küpe çiçeklerinin Flamingolarla kırmızı mor Binlerce bitkinin meydana getirdiği Bir renk cümbüşü Burada bütün oteller güzel Şehrin üstünde derin bir sessizlik Huzur dolu sessizlik Sadece sayısız portakal ağacının Hafiften hafife duyulan hışırdısı Miami Ruuu Ruuu Evet onun şu anda burada olacağını biliyordum. Ne zaman o güzel, güneşli günleri düşünsem böyle olur. Ah bilseniz ne nefis, ne göz alıcı bir kızdı. Onun gibi güzel olmayı ne kadar istemiştim. Şu dünyada iki şehir var ki ömrümce sevemeyeceğim. İşte onlardan biri Miami, bir diğeri de Kaliforniya'da Hollywood. İkisi de palmiye ağaçları, turistler ve bir sürü film yıldızıyla doludur Bu iki şehir de benim için birer saat beş şehridir Sabahın saat beşi Hollywood'da sabahın saat beşinde kalkarım Bir yandan kahvemi içerken bir yandan da film stüdyosunda geçecek yeni bir güne hazırlanırım Sakın bu dediğime bakıp da yıldız mıldız sanmayın beni Bir figüranlık yapabilmek için bütün mevsim rakibelerimle yarış eder dururum Burada Miami'de ise yine sabahın beşinde Fakat bu sefer bir gece kulübündeki işimi yeni bitirmişimdir Ama gene de durumumu en güzel de olsa Saat dokuzda başlayan bir işle değiştirmek istemem Çünkü saat dokuz işinin bir tek anlamı vardır Bir iş Bense buna gelemem Adım Jane Daly. Güzel isim değil mi? Güzel olması gerek Seçerken uzun uzun düşünüp taşındım çünkü Şey, Miami'yi düşüneyim de o aklıma gelmesin olur mu? Çok sonraları burada geçirdiğim ilk günleri Yalnız olduğumu unutmuştum Garsonlardan ve otellerin müracaat memurlarından Gayrı konuşacak kimsem yoktu Zaten Milwaukee'de de pek fazla arkadaşım yoktur İnsanları severim, gerçekten severim Ama ne yapayım ki çok utangacım. Onun için de hiçbir zaman ilk adımı ben atamamışımdır Nihami de benimle ilk konuşan Yani gerçekten konuşan kimse Jane oldu Ayaküstü yemek yenilen bir lokantada ikimiz de sıraya girmiştik O benim arkamda duruyormuş Günaydın Mr. Pagincar Nasılsın Chris? Oh, merhaba John Hayret doğrusu bu kalabalıkta nasıl okuyabiliyorsunuz? Efendim Bana mı sordunuz? Evet ne okuyorsunuz? <gülüyor> Doğrusunu isterseniz okumuyorum çalışıyorum. Fransızca. Şey vakit geçirmek için laf olsun diye işte. Hem kim bilir, günün birinde belki Avrupa'ya giderim. Ben Avrupa'yı hiç görmedim. Birkaç kere davet edildim ama hep reddettim. Bu davetten ben mi yararlanacağım yoksa benden mi yararlanacaklar kestiremedim de onda. <gülüyor> Özür dilerim. Çalışmanızdan alıkoyuyorum sizi. Oh, hayır. Konuşacak kimse olmadığı zamanlar alıyorum bunu elime Pek çok kimse yemek yerken bir şeyler okur Bense mutlak biriyle konuşmalıyım yerken bir Bakın şurada bir yer açıldı Birlikte yiyelim mi? Oh Tabii çok memnun olurum Eğer sizi rahatsız etmezse <gülüyor> Yok canım gelin hadi Önce yerimizi seçelim Burada tatilde misiniz? Evet ya siz? Bugünlerde tatil değilim Buraya çalışmaya geldim Elçigo gece kulübünde Ama Elçigo iki hafta önce sermayeyi kediye yükledi Yakında tekrar açacaklarını umuyorlar o zaman beni gene alacaklar söz verdiler Ben de bekleyip duruyorum işte Ne zamandan beri buradasınız Üç hafta kadar oldu Şehirde neyle vakit geçiriyorsunuz Birkaç kere maymun parkına Büyük akvaryuma nadir kuşlar çiftliğine Sonra papağan parkına Tropikal bitkiler diyarı denilen bahçeye filan gittim Tatiliniz daha uzun sürecek mi Bilmem ki Henüz karar veremedim Nerede kalıyorsunuz Royal Oceanic'de Demin çok pahalı bir oteldir orası Evet çok pahalı Madem ki biraz daha kalacaksınız Neden başka bir yere bakmıyorsunuz Şimdi burası en işlek mevsim Bulunmuyor Şey durun bakayım Aklıma bir şey geldi Benim oturduğum yerde ben geniş bir dairede oturuyorum da Fazla bir odam var Siz de pek hala benimle kalabilirsiniz Eskiden bir oda arkadaşım vardı Kendisini çok severdim ama gittiğine de sevindim doğrusu Bütün elbiselerim ortaktı Sizinle böyle bir tehlike yok Ölçülerimiz uymaz çok güzel bir elbise bu üstünüzdeki. Aa, siz bir de çantamdakini görün. Şöyle geçelim de gösteririm Pardon? Aa, müsaadenizle. Aa, pardon efendim. Ee, Girin şu tarafta. Tepsilerimizi şuraya koyabiliriz. Ee ne diyorsunuz bakalım? O da arkadaşım olacak mısınız? Aman dikkat edin evet diye verir misiniz? İyi ya işte ben de evet demenizi bekliyorum. Tamam? Kararlaştı. Değil? Mi? Benimle anlaşabileceğinizi aklınız kesiyorsa öyle olsun. <gülüyor> Benim adım Jane Delin. Ruth Arnold. Teklifimi kabul ettiğine sevindim doğrusu. Ne zaman istersen taşınabilirsin. Hadi şimdi çıkalım da sana evi göstereyim. Ne var? Niye arkana bakıyorsun? Bir şey mi kaybettin? <gülüyor> Hiçbir şey kaybetmedim Ama hiç Şimdi düşünüyorum da Eğer o günceğini tanımasaydım Bugün halim ne olurdu Nerede olurdu Allah bilir Apartman hayli genişti Her şey iki basamak yukarıda Yahut iki basamak aşağıda Yalnız mutfakla banyo düz ayak üstüne Her tarafta geniş vitrin camlar Başını nereye çevirsen çevir Mavi gökyüzünü Palmiye ağaçlarını görürsün Sonra tabii karşıda alabildiğine uzanan denizi Apartmana daha görür görmez sevmiştim Yerleşmem hiç de uzun sürmedi Zaten bir valiz bir de küçük çantam vardı Dairenin kirasını Jane ile paylaşıyorduk Bunun içinde bu güzel evde pek yabancılık çekmiyordum Sonra sabahları Jane ile yüzmeye gidiyorduk Şuna bak Ruth Hala utah güzel seçildiğim zaman giydiğim mayoyu giyiyorum Ama çok güzel mayo bu Sana da çok yakışıyor Atlantik stil Biliyor musun? Şimdi o günü hatırladım. Dünyanın en uzun rampı. Ben çıkınca herkes çılgınca alkışlamaya başlamıştı. Rampı dans edercesine süzülerek geçtim. İyi de kırdım ha. Sonra geçerken jüriye en tatlı tebessümümle bir gülümsedim. Şöyle 32 dişimi gösterecek bir tebessüm. Hem niye gülümsemeyecektim? Şu Allah'ın belası yarışmayı kazanmalıydım. Kazanabilirdim de. Yarışmanın en güzel kızı seçilmiştim. Ama iş kabiliyet de boy ölçüşmeye gelince işte orada şişti. Ah sahi sana söylemedim mi? Bugün denize gitmek için biriyle sözleştim. Söyledim sanıyordum. Bilmem, belki. Kim bu? Plajda tanıştık. İkimizin de üstünde aynı mayo vardı da. Aynı mayo mu? Yani aynı desen. Benimki kadın için, onunki erkek için olanında. Ben onu görünce güldüm, o da güldü. Sonra konuşmaya başladık. Gecikti baksana. Şimdi burada olması gerekti. Allah bilir ya unuttu gitti Benim için hoş. Niye dersen şu anda adını bile unuttum Söylemiş galiba ki komik değil mi Ondan hoşlandım da Havası var çocuğun Hay Allah adını unutmanın sırası mıydı şimdi Çok da genç bir çocuktu Çok mu genç Olsa olsa kolejcidir Belki de burada zengin ihtiyarların gönlünü avutan cinsden biridir Bilirsin Miami'de çoktur böyleleri Ha işte geldi ben sizi yalnız bırakayım Yok yok gitme İyi ama onu nasıl takdim edeceksin Aa, Öyle ee, Unuttum ama senin de onu görmeni istiyorum Dur canım bir puntuna getirir öğrenirim adını Merhaba Ceyn Merhaba Mayoyu değiştirmişsin aynı mayoyu giymemişsin Tadı kaçar diye düşündüm Geçende sadece bir tesadüfken bir manası vardı Şimdi Tesadüf mü dedin Değil miydi Plajda daha evvel seni görmüştüm Nasıl etsem de şu kızla konuşsam dedim Bana tam dokuz dolar otuz beş cente ama değdi de Belki anlamışsındır Benim prensiplerime aykırıdır bu Ne? Bir yabancıyla çıkmak Başlangıçta herkes birbirine yabancıdır <gülüyor> İyi ama kim olduğunda nerede çalıştığından bile haberim yok Bir otelin müdür yardımcısıyım Bir şey içmez misin? İyi olur bir portakal suyu mesela Portakal suyu mu? Görüyorsun, bak yavaş yavaş hakkında her şeyi öğrenmeye başladın. Varan bir içki içme. Neyse, ha sadece şu saatimi burada burada bırakabilir miyim? Burada bir yerde Havuza dalarken kendine kolumda otururum da. Ne havuzu? Öyle sana söylemedim. Bir arkadaşım bizi başka bir arkadaşının evinde bir partiye davet etti. Ah bu portakal suyu. Teşekkür ederim. Kocaman bir yüzme havuzları varmış. Sonra iki de orkestra. Şey, arkadaşın yalnız mı gidiyor? Evet. Az sonra kırmızı bir Mercedes'e gelip bizi buradan alacak Herkes seninle tanışmak için sabırsızlanıp duruyor Herkes mi? Arkadaşlarım yani Seni daha önce bir yerde gördüğümüzden eminiz Televizyonda mı yoksa beyaz perde demek bir türlü çıkaramadık Söylemek istemezsen söyleme tabii Özel hayatına fazla burnumu sokacak değilim Sadece bir Jane ben Kim veriyor bu partiyi? Jack'in arkadaşlarından biri Jack'ten hoşlanacaksın Bizim oteldeki en iyi çocuklardan biridir. Şu senin otelde müşteriler seni nasıl çağırırlar? Müdür yardımcısı diye mi? Her türlü çağırırlar işte. Yok yok hayır. Ama isimler çok önemlidir. Mesela birine yaklaşır, kendinizi tanıtırsınız. Şöyle, Ben Jane Delin. Ya siz Steve Crawford. dakika seni o da arkadaşıma tanıştırayım. Ruth. Ruth Arnold Steve Crawford. Nasılsınız? Tanıştığımıza çok sevindim e Jane alsana şu saatimi kırılmayacak bir yere koy ver lütfen Dur bakayım ne yazıyor bunun arkasında hmm, Sınıf başkanı iyi atlet Gerçekten bunu kazanacak kadar iyi sporcu musun? Şey <gülüyor> ne bileyim öyle diyorlar işte Burada da bir spor bursunun gelmesini bekliyorum zaten Koleje gitmek istiyorum da Duydun ya Ruth koleje gidecekmiş Ajecture hadi gidelim Lütfen söyle de arkadaşına biraz içeri gelsin Ötemi berime alayım Arkadaşlarından biri bir partiye götürüyor Sen de gelir misin Ruth? Nasıl olur ama Steve'in arkadaşı Jack'le Çocuk benimle gitmek istemeyebilir Sen işi bana bırak Yok ama zorlama yok Peki peki sen hallet öyleyse İyi şanslar saçlarını düzelt Merhaba ben Jack Williams Ben de Jane Daly'yim o da arkadaşım Ruth, Ruth Arnold Bir dakika, ben gidip üstümü değiştireyim Stil, sen de gel de saatini nereye koyduğumu gör Ruth, bu arada Çeke'ye bir içki ikram etsene Ne içersiniz? Hiçbir şey, teşekkür ederim Partiye gitmek için sabırsızlanıyor olmalısınız Hakkınız var, öyle güzel bir gün ki He, öyle Gideceğiniz yer buradan çok uzak mı? Mercan Limanı Ha bilirim çok güzel bir yerdir Bütün ada 7 aydan kısa bir zamanda meydana getirilmiştir Bir seferinde 4 tarama makinesi birden kullanılmış Hafızanız pek kuvvetli hmm. 19. yüzyıl Fransız empresyonistleri Kimin bu kitap? Benim resimlere bakma koşama gider Bir zamanlar resim kurslarına devam etmiştim O günden beri hep resim galerilerine gider Durmadan resim kitabı karıştırırım şey kitaba bakmak isterseniz Ödünç verebilirim Teşekkürler Biliyor musunuz ben de biraz resim yaparım Şimdiye kadar bir tek tablon bile satamadım Ama ne önemi var Günün birinde sez Van Gogh atların yanında Jack Williams'ın adı da söylenecek göreceksiniz <gülüyor> Bana yaptığınız resimleri göstermez misiniz? Şey bilmem ki Burada <gülüyor> Miami'de değil hepsi de Yanımdakiler de pek iyi değil Jack Williams'ın ilk çalışmalarından Son zamanlarda resim yapmaya pek vaktim olmadı da Yok ama vakti kendiniz yaratmalısınız Sanat ihmale gelmez Çalışmalısınız Garip bir kızsınız siz Benimle hep böyle konuşun olur mu Birinin bana destek olması gerek Bana tablolarınızı göstereceksiniz değil mi Üstünde biraz daha çalışayım da ondan sonra Şey peki bir gün size telefon ederim Bu yakınlarda bir gün Resimlerimi de getiririm söz Hazır olacak ben hemen gidelim e, Tanıştığımıza sevindim Ruth Tekrar görüşelim olur mu Zaten resimlerini göstereceğim ya Güle güle Aa, Kitabı unuttunuz <gülüyor> Teşekkürler Plaj çantam Havlum e, Galiba her şey tamam çocuklar Öyleyse hemen çıkalım hadi e, Siz yürüyün şimdi geliyorum Hoşça kal Ruth Güle güle Ne haber Yakında bana yaptığı resimleri gösterecek Partiye davet etmedi mi Demek ki başka biriyle sözlü Eh iyi günler Ruth Sana da iyi eğlenceler Ha sahi Horshure adında biri telefon ederse dışarı çıktı dersin Oğlum Ruth Sadece dışarı çıktı dersin İkinizde beni bu toplantıya götürmediler diye üzülenler varsa... ...sakın üzülmesinler. Zaten canım istemiyordu. Yalancı. Dünyanın en yalancı kızısın sen Roth. <gülüyor> Biliyor musunuz ne isterdim? Bu partiye davetli olmayı. Üstelik böyle bir partiye beni... ...yanında bulunmaktan gurur duyacağım bir erkeğin... ...götürmüş olmasını isterdim. Üstümde beyaz bir tuvalet. Mumların ışığında onunla sabahlara kadar dans ederdik. Ben de kimsenin görmediği bir takım güzel tarafları... ...onun keşfettiğini, onun gördüğünü bilirdim. Kendimi bulutların üstünde uçuyormuş gibi hissederdim. Şampanyada içerdik. Hayat sadece bir büroda çalışmak... ...ya da hiç tanımadığı bir adamla evlenmek değil ya. Hayat dedin mi İçinde başka şeyler de olmalı. İşte öyle bir eğlenceye yanımda beni seven bir erkekle gitmiş olsam... ...ve bütün gece dans ettikten sonra... ...ve bir an yıldızların altında... İkimiz baş başa kaldığımız zaman... Jane! Jane! Biraz kreman var mı C? Ah, sizi Jane sandım. Gözümde gözlüklerim olmayınca hiçbir şey göremiyorum. Galiba siz Jane'in yeni oda arkadaşısınız. Ben Iris Floria. Aşağı katta otururum. Iris Floria? Şu... Şu film yıldızı Iris Florya'nın. Ooo oh, şekerim, sizin beni hatırlamanız imkansız. Beyaz perdenin unutulmuş kraliçelerinden biriyim ben. Filmlerimi artık yalnız müzelerde gösteriyorlar. Geçenlerde gidip bunlardan birini seyrettim Rezalet bir şeydi Dayanamadım Oradaki görevli adama bu iğrenç şeyi ortaya çıkarmaya nasıl cesaret edersiniz diye bağırdım Kendinizi ne sanıyorsunuz siz? Ölüleri dirilten bir sihirbaz mı? Görseniz adam korkudan nasıl yat kesildi Sizin adınız ne şekeri? Ruth, Ruth Arnold oh, Ne şirin isim bu James sizin burada tatilde olduğunuzu söylemişti Evet efendim tatildeyim Ben de bir gece kulübüyle yaptığım Angajman için burada bulunuyorum Sessiz film çılgınlıklarını gördünüz mü? Henüz görmedim Sakın görmeye de kalkmayın Buzdolabında bana biraz krema verebilir misiniz? Bizde de hiç kalmamıştı. Oldu mu ya şimdi? Tony Francis bu akşam yemeğe geliyor Daha da yeni tanıştım kendisiyle telefon edip beni bu gece sinemaya götürmesini istediğim zaman yemekte kremalı tatlı yapacağımı söz vermiştim. Şimdi çok canı sıkılacak. Eh, ne yapalım? Bari gideyim de acele başka bir şey hazırlayayım. Hadi hoşça kal şekeri. Sizi tanadığıma çok sevindim. <gülüyor> bu güzellik mi Çok naziksin. Ha bak mavi senin rengin değil yavrum. Mavi renk giyme Telefon etmiş Bir erkeğe telefon edip çağırmış Aferin kadına Zaten şu gurur denen şey ne kadar saçma Hayatı güçleştirmekten gayrı neye yarar sanki Dünyaya ün salmış yaşlı bir film yıldızı Bir adama telefon edip randevu veriyor da Sanki ben niye duruyorum Karar vermem tam üç gün sürdü Hadi cesaret Hadi biraz daha cin iç gözlüklerim nerede rehber ha, işte telefon telefon neredeydi ederim ya niye yetmeyecekmişim Hele biraz daha cin iç Bu kadar uzun zaman uslu oturdukta ne oldu sanki? Telefonla ararım elbet. Ne var bunda? Hii! Çalıyor. Oh. Alo? Alo? Ee, şey, Jack, Jack Williams'la konuşabilir miyim? Ha, siz misiniz? Ben Ruth. Ruth Arnold. Arnold, yani Jane'in da arkadaşı. Hatırladı. Billahi hatırladı beni. İyiyim. Ya siz? Ben mi? Bir sürü şeyler, zaman nasıl geçiyor farkında değilim. Çok çok meşgulüm. Cesaret ruh. konuya gel. Şey işte sizi aramamın sebebi, yani telefon ettim. Çünkü şey oldu da, yarın gece iyi bir konser var da. Isaac Stern. Evet, bir arkadaşım bana iki bilet vermişti. Düşündüm ki bilet bulmak çok güç, belki siz de gitmek istersiniz diye düşündüm. Ay elbette tabii. Yok canım, gelecek galiba. Yarın gece sekiz buçukta. Beni buradan mı alacaksınız? Olur. Peki beklerim. Evet yarına. Hoşça kalacak. Oldu, yaptım, yaptım oldu. Şimdi hemen bilet gişesine koşmalıyım Allah ver de bütün biletler satılmış olmasa Ruth, evde misin? Evdeyim, Jane Oh, şu dünyada danssız olmaktan daha berbat bir iş var mı acaba? Eve dönerken çarşıya doğradım Bak, yeni bir pabuç aldım Nasıl? Kimse aradı mı beni? Ee, az önce Howard Shore buradaydı. Ya, ne istiyormuş? Seninle konuşmak istedi. Ben istemiyorum. Ne dedi? Bilmem ki Jane. Aklımın almayacağı şeyler. İnanmadım. Hiç de inanmamışa benzemiyoruz. Halinden bir tuhaflık sezmiştim zaten. İnanmadım Jane. Eminim yalan söylüyordu. Yo, yo. Söylesene neler dedi Howard? Ee, dedi ki... Bu daire onunmuş Doğru değil değil mi Doğru Ama nasıl olur buranın yarı kirasını ben ediyorum Bu biraz karışık bir iş Buranın kirası bir senelik peşin ödenmiştir Dediği gibi Howard tarafından anlayacağın senden aldığımla da ben geçiniyorum Demek bütün söyledikleri doğru Seni aldattığım için üzgünüm Özür dilerim <gülüyor> Aldırma canım Kaldığım otel daha, daha çok pahalıydı Bana çok kızmadın ya Başka neler söyledi Howard? Buraya seni o mu getirdi? Sana öyle mi dedi? Ben ona göster. Bak Ruth, hayatta yapmakla Öğnemeyeceğim yığınla şey yaptım. Ama en küçük bir utanç duymuyorum. Al, mesela Howard Şuru. Onunla ilk tanıştığım zaman Benimle işimle gerçekten ilgilenir göründü. Elçikoda çalışabilmem için Elinden geleni yaptı. Ona bakarsan hayatta umutsuzluğa Kapılmamak gerekti. Başarmak için çalışmalıydım. Kimse insanın elinden sebepsiz tutmuyor inan. Üstelik evli olduğunu da neden sonra öğrendim Elçigo kapanmasıydı Benim için sarfettiği bütün parayı ödeyecektim Başımdan savacaktım düzenbazı Ne de olsa benim de kendime göre prensiplerim var Buradan çıkacak mısın şimdi? Çıkmamı ister misin? Çocuksun Dünyada en son isteyebileceğim şey bu Ama görüyorum ki Şimdi her şeyi öğrendiğin için Çok fena oldun Kahneba olmadı İşin aslına bakarsan kimse bana evini bedava verecek diye Şimdiye kadar böyle bir teklif olmadı Olsa kim bilir Belki ben de kabul ederim Öyleyse kalıyoruz Kalıyorum tabi Lokantada iyi ki sana rastlamışım Ruth Ne kadar iyisin Dinle bak Dün benim yerimde olmayı ne kadar istediğini söylemiştin Hatırladın mı? Ben de gülmüştüm Şimdi neden güldüğümü anlıyorsun değil mi Ama Ruth Sebep ne bilmiyorum Değiştiğimi hissediyorum Galiba Steve Acaba onu seviyor mu? Ne dersin? Bilmem Belki ki de Ama düşün ondan tam 10 on yaş büyüyor Bilmiyor Söylemeye de hiç niyetim yok Ama günün birinde anlayacak eh, Ne yapalım? Bunu da o zaman düşünürüz Net var Şu anda her şey mümkünmüş gibi geliyor bana Steve'le evlenebilirmişim Bir evim olabilirmiş çocuklarım olabilirmiş gibi Bu neyi ispat eder biliyor musun? Umut asla kaybolmaz Asla Kim bilir günün birinde senin de yolunun üstüne biri çıkabilir <gülüyor> Bir şeyler belirmeye başladı bile Nasıl yani? <gülüyor> Jack Williams Onu bu gece konsere davet ettim Saat sekizde beni buradan alacak Aferin sana Gidip hazırlanayım Ama daha çok erken gelmesine tam üç saat var benim gibi bir kızın yüzüne bakılır hale gelmesi için 3 değil 33 saat gerekir. Söyleme biliyorum tam dört saat geciktim Çok merak ettim Başınıza bir şey gelmesinden korktum Gelmesine geldi kalmış Birkaç kere telefonla aradım hani ya Şey odamda değildim bir ziyaretliydim Konseri kaçırdım yoksa Ruth Çok üzgünüm hem de benim yüzümden Önemi <gülüyor> yok Başıma hiç böyle bir şey gelmemişti bak Gelirken resimlerden birkaçını getirdim Hala görmek istiyor musun Elbette elbette istiyorum sana göstermeden hemen şunu söyleyeyim ki Çok acele yaptım Görsen arkamdan atlık kovalıyormuş sanırdın Kusur bulmam söz Yo, Kusurlarımı söylemeni bilhassa isterim Gözlüksüz iyi görebiliyor musun? Şey bazen görürüm evet Bu Venedik'te bir evin sadece arkadan görünüşü Bence çok iyi Güzel Aa, Bak sonra şu bunun üstünde oldukça uzun bir süre çalıştım Ahşap duvarların şu eski halini vermek istedim Sahi hoşuna gitti mi? Hem de nasıl? Ötekileri de görmek ister misin? Tabi Bak Jack, eğer çalışmayı sahibem bıraktınsa... ...büyük bir cinayet bu. Doğuştan büyük bir kabiliyetin var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Resim yapmayı çok seviyorum. Kendimi gerçekten mutlu hissettiğim anlar... ...tuvalin başına geçtiğim anlar. Hem de kendine has bir üslubun var Jack. E, de beğendiğin birini alabilirsin. Hediyem olsun. Şey, çok teşekkür ederim. Bu kabiliyet gelişmeli Jack. Bir akademiye falan git. Resim üstüne her şeyi öğren. Çalış, çalış, hep çalış. Keşke sana yardım edebilsem Bana yardım etmek mi? Elimden ne gelir bilmiyorum ama Belki de bir şeyler yapabilirim <gülüyor> Çok teşekkürler Ruth Ama ben öyle fazla iyilik kaldırabilecek yaratılışta biri değilim Genelde günün birinde açlıktan nefesi kokan bir ressam olursam Sorumlusu sensin haberin olsun e, Ne yapalım? Arda bana bir iki kaşık yemek pişirirsin artık he? Olur mu? Olur ama bir mesele var Ben Milwaukee'de olacağım o zaman Sen nerede olacaksın? Kim bilir? Milwaukee'de hiç sanat okulu yok mu? Galiba var elbette var Put, Söylesene nedir senin hikaye Benim hikayem mi Bana kalırsa sen buraya umutsuz bir açtan kurtulmak için geldin Aklı mıyım? <gülüyor> Değilsin Buraya geldim çünkü annem öldü Bana da biraz para bıraktı Hepsi bu Sen tanıdığım kızların hiç ne benzemiyorsun Öyle mi Kendinden hiç bahsetmiyorsun Sonra arada daima bir mesafe bırakıyorsun <gülüyor> Yoksa seni baştan çıkarmamda mı korkuyorsun Baştan çıkmayacağımı bilirim Nasıl bu kadar kesin konuşabilirsin Yok ama galiba haklısın Bir bakışta insanın ta içini okursun sen Cin gibi akıllısın Seni baştan çıkarmak kolay değil Üstelik benim usullerimde belli usuller Bir kız güzel mi ona akıllı olduğundan devururum Yok pek öyle yüzüne bakılır cinsten değil mi O zaman da güzel olduğunu söylerim Hepsi de sana inanırlar mı <gülüyor> Hemen hemen hepsi ama baktım bu da sökmedi kız gerçekten çirkin O zaman da başkalarına güzel görünmeyebilirsin Ama benim için dünyanın en güzel kızısın derim <gülüyor> Anlaşıldı Ama bütün bu usullerimi senin üstünde denemeye kalkmam Çünkü sen bunları yutmaktan çok uzaksın Dedim ya cin gibisin Sahi öyle mi Jack? Bence öylesin her neyse Bizim arkadaşlığımız bütün arkadaşlıklardan farklı zaten Sen benim sanat müşavirimsin Bana bak şaşı mısın sen? Efendim? Ben burada oturuyorum, sen o tarafa bakıyorsun <gülüyor> Şimdi oldu mu? Daha yaklaş Hı, Şöyle Söyle, söylesene, resimden başka nelerden hoşlanırsın? Yemek pişirmekte. Beni arıyorlarsa son dakika önce gitti ders Alo? Hayır burada değil, gitti 10 dakika önce çıktı Hayır, belki de tam 10 dakika değildir, bilmiyorum Güle güle Kadın bana inanmadı galiba Sesi hayli sinirliydi Çok acayip bir kadındır bu Kendisiyle birkaç hafta önce tanıştım Bir iki kere birlikte çıktık Ben istemedim Kadının hali içime dokundu Görsen Karunlar kadar zengin Artık bu işe son vermenin zamanı geldi Şey Hüseyin bu hafta içinde herhangi bir gece boş musun? Bir düşüneyim Bugün ne? Salı han sen de yalan öyle var Boşum Jack. her gece boşum İyi öylese bu hafta içinde bir gün sana telefon ederim Birlikte yemek yer sonra da bir yere gidip dans ederiz Olur mu? Olur Bu gece için beni affettim mi? Affettim Öyleyse dostuz ha dostuz. Hadi öyleyse bunun üstüne bir el sıkışalım hmm. Ellerin her zaman böyle soğuk mudur? Titriyorsun da Bilmem ki neden saçma değil mi? Dinle bak şimdi doğru eve gideceğim Oturup bir çırpıda birkaç yüz resim yapacağım Yalnız senin için yapacağım bunları Yarın yahut yarından sonra telefon ederim olur mu? Olur Sana bir şey söyleyeyim mi? Gülümsediğin zaman işte böyle adam akıllı güzelleşiyorsun biliyor musun? Dünyada her kadına bir erkek vardır derler Ben anlaşılan benim erkeğim başka diyarlarda diye düşünür dururdum Ama galiba yanılmışım Galiba bana aşık olabilecek bir erkek çıktı karşıma Şşt kendine gel Ruth Jack Williams seninle sadece arkadaş Bu dostluğa ne diye başka isimler vermeye kalkıyorsun Ayıp değil mi? Hadi git yat Yatağında Milwaukee'yi düşün Sidney'i düşün Ha say, size Sidney'den hiç bahsetmedim Bizim büroda ondan ve David'den başka erkek yoktur Çevrelerinde bir düdüne kızla iki tanecik erkek David hakkında söyleyecek pek fazla bir şey yok David her sabah günaydın, her akşam giderken tünaydın diyen bir sesten ibaret. Ama Sidney hakkında epey şey söyleyebilirim. 42 yaşında, orta boylu, tıknaz, benimle evlenmeye ister durur. Sebebi de artık möbirli odalarda oturmaktan, yemeğini dışarıda ucuz lokantalarda yemekten usalmıştır adamcağız. Ben onun evlenme teklifi ettiği kız değilim. Evlenme teklifinde bulunduğu kızların sayısı, inanın 1000-2000 bin, bin vardır. Fakat şimdi elde bir ben kaldım. Hele ben de onu reddedersem adamcağız belki de intihara kalkışır. <gülüyor> Hadi artık et ayrız. Git ve yat. Kabilse, sedneyi düşün. Niye oturup iki filmi seyrettik sanki? Sen istiyorsun sandım. <gülüyor> ben mi? Bilirsin, ben acıklı filmleri severim. Komedilerden hiç hoşlanmam. Bunlar da hayli acıklı komedilerdi. Bu gece bize kaça patladı haberin var mı? Bilet için 2.20 Patlamış mı sıra 35 cent Ne eder? 2.55 31 cent de Coca Cola Ben saydıkça sen topluyor musun? Etki 2.86 Hani bir de toplam yapmasını bilsen Ne bir hesap memuru olacaksın e, Durum nasıl bakalım usta maliyeci Bu ay hiç para arttırabildik mi? Pek arttıramadık Şimdi Ruth da gidiyor bu mevsim yeni bir kiracı bulmak çok güç artık Taşınsam iyi olacak Her sent için gözümü dört açmalıyım Her sent için Seni çok seviyorum hmm, Baksana saçların uzamış mı? Çalıştığın yerde yani oteyde bir şey demezler mi? Ne diyebilirlermiş? Temiz pak tıraşlı olmanızı istemezler mi? Biraz şarta bağlı bu Orada çalışıyor olsam derler tabi Ama artık onlarla çalışmadığıma göre bir şey dedikleri yok Sev Yoksa işinden ayrıldın mı? Aman canım Zaten bu işten hiç hoşlanmıyordum. Bütün gün bir insan lüks arabalarıyla gelir gider. Ben ne yaparım? Ben de onların otomobillerini alır, iki sokak ötedeki otel garajına götürürüm. Sonra da yürüye yüreğe geri dönerim. Bugün şu arabalardan birini garaja götürüyordum, aklıma esip astım gaza, çektim gittim. Evet evet, çektim gittim. Ama döndüğüm zaman patron başladı bağırmaya. Ben de ona, o bana, ben ona ve işi bıraktım. Ne kadar basit değil mi? Keşke bunu bana daha önce söyleseydin. Sinema minema istemezdim Galiba ömrümüz boyunca burada kakılıp kalacağız Gitmek için hiçbir zaman paramız olmayacak Gidecek başka nesi var ki? Gerçek bir iş sahibi olabileceğimiz yerler Nerede olursak oğlum seni yanımdan ayırmayacağım Tabii sen beni kovmazsan Kovmam Seni bırakmam da Steve Devamlı iş bulsan Şöyle gerçekten hoşlanabileceğim bir iş ben de becerebileceğim bir iş sahibi olsam Yani sen ve ben İkimizle çalışırsak bir yerde küçük bir evimiz olur Seni seviyorum Eminim bundan Yanılmıyorsam sen de beni seviyorsun Yani diyorum ki Evlenirsek pişman olmayız Steve Seninle evlensek Hı? Bir düşün isterse. Seninle evlenemem Jane Ben zaten evliyim Neden bana daha önce söylemedin Hayır ama inanmıyorum ilk defa aşkım benim için ilk defa bir anlam taşıdığı anda bulup bulup da evli birini bulma olduğumuz gibi şimdi yaşadığımız gibi iyi değil Hayır değil iyi değil yarımının ne olacağını bilmeden yaşamaktan usandım artık ne zamandan beri evlisin? Dört yıl 4 yıl çocuk yuvasında başlayan bir aşkım aşk falan değil bir gece onu arabamda beni beklerken buldum. Tanımıyordum, çok sarhoştum Çok da gençtim o zamanlar Sonunda evlenmek zorunda kaldım Evlenince ailesinin yanına yerleştik Koleji bıraktım, bir kereste de posuna girip Çalışmaya başladım, işte hepsi bu Şimdi nerede? Babasının yanında Çocuk da mı? Yoksa birkaç tane mi var? Bir olmuş iki olmuş ne çıkar Bir daha yüzünü görecek değilim ya Ama evliyim onunla işte Boşanma diye bir şey vardır ama Boşanamayız Neden? Artık bu konu üzerinde konuşmak istemiyorum Konuşamam Jane. Benden bir şey saklama ne olur. Senin için canımı verebilirim. Verebilecek başka bir şeyim de yok. Ne olur bu konuyu kapa. Sual sorma bana. Bu şekilde seninle olmamı istersen kalırım. Yok eğer defol yüzünü görmek istemiyorum dersen... orada ses çıkarmam çeker giderim. Birkaç gün düşün istersen. Yalnız şunu unutma. Seni seviyorum Jane. Düşünecek bir şey yok Steve. Çünkü ben de seni seviyorum. Deniz kenarında oturmak ister misin? Gel hı hı, İsterim Steve Eve girmek istemiyorum şimdi Gidiyormuşsun James söyledi Evet Iris Gidiyorum Size uğrayıp vedalaşacaktım Çok acele değil mi? Geç bile kaldım. Aslında haftalar önce gitmeliydim. Yeteri kadar güneş banyosu da yaptım. Derim de üç kere soyuldu. Ve tane olsun. Cekten haber var mı? Hı? Hala şehre dönmemiş mi? Bilmiyorum. Peki ama niye bağırıyorsun? Elbet bağırırım Iris. Bağırırım elbet. Bir şeyi yeni yeni anladım. Nereye gidersen gideyim ben hep benim. Değişmem imkansız. Elimdekilerle yetinmesini bilmeliyim. Anlaşılan bugün hep cinler tepemde. sürtüler. Özür dileyecek ne var canım Seni anlıyorum Anlaşılan eşyalarını toplarken Benim sana hiçbir yardımım dokunmayacak Ben gideyim daha iyi Daha gitmeyin ne olur Benimle kalın Birazcık daha Tony seyahatten döndü Ruth Neredeyse gelir yemeği birlikte yiyeceğiz Bir ara yine uğrarım Ruth Baskara şekeri bir misafirin var Hadi, şimdi de başla. Bugün gidiyor musun doğru mu? Evet Jack. Gitme. Efendim? Gitme dedim. Sana ihtiyacım var. Ne olur kızma bana. Kızıyorum Jack. Ama sana değil kendime. Hep elimde olandan fazlasını istediğim için. Sana telefon edecektim etmedim. Ne kadar oldu? Bir ay falan? Galiba. Senin için bir manevi aşkıysa söyleyeyim. Şu son dört hafta hayatımın en kötü devresi oldu. Çok üzüldüm emin ol Sana kızgın da değilim Telefon etmediğin için biraz hayal kırıklığına uğradım o kadar Ama bir bakıma iyi ki de telefon etmedin Bana iyi bir ders oldu bu Bazı şeyleri bütün çıplaklıklarıyla görmeyi öğrendim Bu gece 13 hale gidiyorum Sanki Milwaukee'ye dönmekte neden bu kadar acele ediyorsun? Ne varmış Milwaukee'de? Bir düğün Kimin düğünü? Benim Kimmiş bu talihli adam? Benim çalıştığım büroda çalışıyor Adı Sidney Onu seviyor musun? Hayır e, Öyleyse neden bu? Akla yakın uygun bir evlenme de ondan O kendisine yemek pişirecek birini arıyor Eh ben de yemek pişirmesini severim Hem sonra ne? çok dürüst Çalışkan bir adam Bütün bunlar evlenmek için yeterli sebep değil Söylemek istediğim şu ise Evet Bu bir aşk evlenmesi olmayacak Ne yapalım dünyada herkes aşk yüzünden evlenmemiştir ya Gerçekten ciddi misin bu kararında Hem de çok Emin ol her şeyi enine boyuna düşündüm Ondan sonra oturup kararımı verdim Artık yalnız yemek yemekten usandım Yalnız başıma kahvaltı etmeye Yalnız başıma sinemaya gitmeye pek aldırdığım yok Ama akşam olup da yemek vakti geldi mi Yanımda biri olsun istiyorum Kendi kendime ziyafetler hazırlar Sofrayı çiçeklerle donatırdım Bunları yakar Aman ne iyi ne güzel diye kendime avutmaya çalışırdım Ama artık yürümüyor Evin içinde biri olsun da kim olursa olsun Sidney'e bile razıyım Çek Çek Sebep neydi buna neden öptün beni? Sebebi falan yok, içimden geldi Benden ne istiyorsun Cenk? Konuşma Şimdiye kadar böyle kaç kızı öptün? Bin mi, iki bin mi? O kadar da değil, birkaç tane Sonra ne oldu peki? Demek istediğim sonra sana aşık mı oldular? Bazıları Sen hangisinin aşık olup hangisinin olmadığını daima anlayabilir misin? Hemen hemen daima Nasıl anlarsın? Bu çok kolay, bir kız bana aşık olduğumu hemen ilk sorduğu soru O güne kadar böyle kaç kızı öptüğümdür ama ben sana aşık değilim ki Jack Elbette değilsin Kim daha aşıksın diye bana aşık değilsin Sidney'e aşık değilsin Sana gıpta ediyorum Neden Galiba ben birine aşık olmak üzereyim de ondan Hem çetin bir cevize çarptığımı anlıyorum İstiyor musun beni Ruth Gitme seni seviyorum Jack Pekala öyleyse hadi boşalt valizlerini Jack benim için bir şey yapar mısın lütfen Saat çalmadan kıyamet kopmadan Bir kere daha seni seviyorum der misin Seni seviyorum Ruth o gece dansa gitmek için hazırlanmış Jackie beklerken aynada kendime bakıyordum Bu ben miydim? Şu güzel elbise içinde bana gülümseyen kız Ruth mıydı? Bunu yapan aşk mıydı? Jane içeri girip de Bana adımla seslenmeseydi Kendimi tanımayacaktım Ruth Buradayım Jane Steve telefon etti mi? Etmedi bir şey mi var? Saatini almaya da mı gelmedi? Onu iki gündür görmedim Her yerde aradım yok gitmiş Nereye gittiğini de kimse bilmiyor Aranızda kötü bir şey geçmedi ya Keşke öyle olsa Keşke aranızda olsa Ruth Steve'i bulmalıyım onu yalnız bırakamam Sorma demişti sormamıştım kendiliğinden anlattı Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum Jane Geceni berbat etmek istemezdim ama dinle Steve'in evli olduğunu bilmiyordun değil mi? Jane Hepsi bu kadar olsa iyi Üç yaşında bir oğlu varmış Bir gün bir kaza sonucu onun ölümüne sebep olmuş O günden bu yana ne evine dönüyor Ne de bir yerde duruyor Onu kandırabilmeliyim Evine gönderebilmeliyim Ruth Belki de evine dönmüştür Jane Değil Biliyorum. Gidip kaldığı yere bir kere daha bakayım Telefon ederse adresini öğrenmeye çalış Olur mu Ruth Merak etme Jane çalışırım Sonra dinle Sana çoktandır söylemek istiyordum Anlatması güç ama söylemeliyim Ruth Jack'e bağlanma Hemen Milwaukee'e dön Burası Jack ve buna benzer şeyler sana göre değil İyi anlatamıyorum ya Ya da fazla açık söylüyorum ee, Bilmiyorum Ruth Elis sana usulüyle anlatmamı söylemişti Ama beceremedim özür dilerim Neden ama Nedir anlatmak istediğin Jack'in ne ilgisi var şimdi Daha iyisi kendisiyle konuş En iyisi bu Senin iyiliğin için gitmeni istiyorum Ama gitmelisin Jack'i bırakmalısın Sana göre değil Ruth Ruth Çok fenayım Her şeyi birbirine karıştırıyorum Steve'i bulmalıyız sonra, sonra anlatırım Görüyorsun işte Gene her şeyi yüzüme gözüme bulaştırdım Hoşçakal Telefon ederse unutma Şey istersen Jack'e Mrs. Ferrari'yi sor İşte Jack de geldi Nasıl tam vaktinde geldi mi? Bir kokteylliydim. Ama herkese saat tam dokuzda yakamı bırakmasını söyledim. Onlar da bıraktılar. Nasılsın sen? Bu Mrs. Ferrara kim Jack? Kim? Kim söyledi sana? Hiç canım önemli değil. Vazgeçtim cevap verme. Biri sana hakkımda bir şeyler söylemiş. Ne söyledi anlat. Yoksa ben mi anlatayım? Ne olur unut Jack. Öğrenmek istediğim bir şey yok. Ne kadar zamandır böyle bir günü bekledim. Ne olur bozmayalım bu geceyi. Bozan sensin, Mrs. Ferrari'yi ortaya atan sensin. Kim söyledi? Neler uzardılar gene hakkında söylesene. Zengin kadınların parasıyla geçindiği mi? Jack. Nedir yani? Mrs. Ferrari'nin sekreteriyim. Hepsi bu. Sana inanıyorum. İnanmıyorsan, ah, cehenneme kadar ben gidiyorum. Hem de biz bütün. Bensiz rahat bir nefes alırsın. Neden birden sinirlendin anlamıyorum. Söyle, niye anlarsın sen Ruth Kendine gel, büyü artık. Bir bebekten farkın yok. Dinle, Mrs. Ferrara'nın sekreteriyim Ama daktilo bilmem, bir kere olsun bir mektubunu yazmadım Telefonlarına da cevap vermem Sadece yanında dolaşır, onu gezdirir, güzel sözler söylerim Buradaki bütün zengin ve yaşlı kadınların Böyle bir palyoçaları vardır Anladın mı şimdi? Yarın Mrs. Ferrara'nın yatıyla buradan ayrılıyorum Benden kurtuluyorsun Senden kurtulmak istemedim Sen ne dersen de, zengin kadınların dizleri dibinde rahat hayatıma devam edeceğim Anlıyor musun? Bundan sonra da kimse beni resim yapmaya zorlayacak değil Jack, benden ne istedin Jack? Zengin değilim Yoksa zengin olduğumu zannettin? Doğrusunu mu söyleyeyim yoksa sana sunturlu bir yalan mı atayım? Doğrusunu. Dinle öyleyse. ile yarınımın ne olacağından emin değildim. Bu hayattan bıkmaya da başlamıştım. Senin biraz paran olduğunu biliyordum. Sonra bana cesaret de verdin. İyi resim yaptığımı söyledin. Gerçekten bir kabiliyetmişim gibi gösterdin beni. Düşüncelerim değişmedi Jack. Öylesin elbet. Benden kurtulduğun için sevinmelisin. Tek dileğim bu geceyi sana rahat geçirmekti. Yarın gideceğimi biliyordum. Sana güzel bir de yalan hazırlamıştım. Sen buradan gidince istediğim her şey de seninle birlikte gidecek. Kendini çok ucuza satıyorsun. Elimde değil. Hoşça kal lut. Günün birinde yolun Milwaukee'ye düşerse beni telefon rehberinden bulabilirsin. Yolum düşerse ararım. Bekleyeceğim. Say söylemeyi unuttum. Güzel bir elbise bu. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Jet. seni seviyorum. Bekleyeceğim. Öyle, Öyle olsun istersen bekle. Seni hiç aramayacağım. Hiç telefon etmeyeceğim ruh. Bilmiyor musun bunu? Başka bir kadın olsaydı, bu durumda sabahlara kadar ağlardı herhalde. Kendim öyle kızıyorum ki, Jack gittikten sonra bir iki dakika gerçekten ağladım. Çok sürmedi, Göz yaşlarım dini verdi. Bu sabah, yani az önce yatağımdan kalkınca da, doğru banyoya gidip her zamanki gibi dişlerimi fırçaladım. Vitamin hapımını da yutacaktım ama, bu kadar vurdum duymazlık fazla olur diye düşündüm, vazgeçtim. Şimdi ben böyle mi olmalıydım? Yüzüm solmalı Yastığım gözyaşlarıyla sırılsıklam olmalıydı Sanki kameryada kadın sevgilisini Benimceki sevdiğinden daha mı fazla sevmişti Gene de ne güzel ne romantik bir şekilde ölmesini bildi Gerçi kameryada kadının bir takım avantajları vardı Bir kere hastaydı Her neyse Kendi kendimi çok ayıpladım Üstelik şimdi size yalan da söyledim Doğrusu şu ki Yalnız dişlerimi fırçalamakla kalmadım Vitamin hapımı da yuttum dahası var. Bir de kahvaltı hazırlamaya başladım. Jane hala TV arıyordu. Otelde de hesabı kesmiş. Belki telefon eder. Hiç sanma. Yolda bakarsın geri gelir. Dur sana bir kahve yapayım. Steve ile birlikte yapacağımız ne çok şey vardı. Ya şimdi. Şimdi ne yapacağım ben? Bana bir akıl verebilir misin? Sen ne yaparsın? Hı? Neyle Ne ile vakit geçirirsin Ruth Bana da söylesene. Ne yaptığımı, ne ile vakit geçirdiğimi biliyorsun. Beni her gün görüyorsun Cey. Burada değil. Milwaukee'ydi. Milwaukee'de mi? İşte sabah saat 7'de kalkarım. Kahvaltımı hazırlarım. Sonra 15 numaralı otobüse binip işimin başına giderim. Çalıştığım yer bir tamir malzemesi şirketidir. Orada bir süre çalıştım. Bütün tamir aletlerim, malzemesi insanın gözünde bir önem taşımaya başlar. Tornavidalar, cıvata, mandal, çivi ve bunlara benzer şeylerle öyle bir ilgilenir. Kendine bunları öyle bir verirsin ki sorma. Doğru söylüyorum Akşam oldu da iş paydası değildi değil mi bayağı üzülürsün Bazen bir de bakarsın şirket iyi bir iş yapmış Çok para kazanmış Sanki senin cebine girmiş gibi sevinirsin Aklın alır mı bunu Galiba peki sonra sonra ne yaparsın İşten çıkınca mı Yine 15 numaralı otobüse binler eve dönerim Akşam yemeğimi pişirir Çoraplarımı yıkar sonra da televizyon seyrederim Bazı akşamlarda alışverişe giderim Oradan da bir sinemaya Ha Yazıları Washington Park'ta konserler olur Tanatın anlatayım mı Jane, söylediklerini dinlemiyorsun bile. Yok, dinliyorum, dinliyorum. Bir yandan da düşünüyordum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Birden kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Birden birçok şeyi görmeye, anlamaya başladım. Sil bana büyük bir iyilikte bulundu. Bunu anladım. Birbirimize göre değildik biz. Evlenseydik çok bedbaht olacaktık, hele ben. Günün 24 saatinde genç ve güzel görünmeye çalışacaktım. Güç bir iş bu Hatta imkansız Dinle. Bugün öğleden sonra sokağa çıkacağım Ve kendime bir iş bulacağım Nasıl olursa olsun bir saat dokuz işi Kendimi bunun gelip geçici olmadığına inandıracağım Bak Efendim Jack için söylediklerimden dolayı gücendin mi bana Deli misin Jane Ben de şu anda senin düşündüklerinin aynını düşünüyordum Jack bana göre değildi Bana gerçeği gösterdin Sana nasıl gücenebilirim Millbocky'den bana yazarsın değil mi hiç bir süre Yeni hayatıma başlayıncaya kadar Tabi yazarım Akşamları yapacak bundan daha iyi bir iş bulamam Gidip giyineyim ha, Eşyaları toplamakla acele etme Vakit var öğleden sonra birlikte toplarız Hey millet Nerelerdesiniz ha, Ruth. Oho, Çok şıksın Iris Teşekkür ederim Saat kaç Beş geliyor. Gene şu deli saçması kokteyllerden birine gidiyoruz. Doğrusunu istersen burada oturup seninle Remi oynamayı tercih ederdim. Ha sahi. Çok yakında buradan gideceğimi söylemiş miydim sana? Bir televizyon programı için anlaşma yaptım. Oo bu fevkalade. Hani şu saçma bilmece programı var ya. Bilin bakalım ben kimim İşte o program Bir zamanların o güzel Büyüleyici iris floryasını Bu haliyle kim tanıyabilirse Bin dolar kazanacak Fakat inan bana şekerim Tek metelik alamayacak kimse Aynaya baktığım zaman Ben bile kendimi tanıyamıyorum Valentino Bana aşıktı Bunu şimdiye kadar kimseye söylemedim Sakın sen de ağzından Kaçırayım deme. Sessiz Film Çılgınlıkları programı dün gece sona erdi. İyi ki bitti 1920'lerde hepimiz de öyle genç, öyle güzeldik ki Çevirdiğimiz filmlerin fevkalade şeyler olduğuna inanırdık Şimdi, şimdi insan bunlara gülündüğünü görmektense Unutulmayı, bütün unutulup gitmeyi tercih ediyor Hay Allah lanet olsun, rümenlerim akmış mı? Sizin de ağlayabileceğiniz hiç aklıma gelmemiş Teriz Hayatınız çok güzel, çok renkli geçmiş Ne demek geçmiş Hala da öyle eh, Belki eski heyecan hareket dolu ama Eskisi kadar parlak değil Artık Kvörs Prensi filan ziyaretime gelmiyor Gerçekten sizi ziyarete gelir miydi? Gelirdi ya Ne gündü o gün Sahraların son çevirdiğim sıralardaydı Bir sabah her günkü gibi salına salına stüdyo gitmişti Ben çıkıyorum Ruth Steve telefon ederse oh, Boşver Alışkanlık Önce bir iş Sonra kirasını kendim ödeyebileceğim küçük bir oda arayayım. Sakın ben dönmeden gitme olur mu? Gitmem Yalnız uçak gece saat 10'da biliyorsun Biliyorum Şimdilik hoşça kal İyi şanslar Cenk Cenk Sen bugün yaptı olmayacak mıydın O gitti ben gitmedim Ya? Anlatması çok güç Yok işte değil Yata binmiştim Bermuda'ya gitmek için her şey hazırdı Orada öylece durmuş suya bakıyordum Sonra birden kararımı verdim ve işte döndüm geldim Şimdi ne yapacağız? Bilmem ki Jack Sen bilmesen kim bilir Senden hoşlanıyorum Rod Beni anlayan tek insansın Resme çalışabilmem için desteğine ihtiyacım var Söylediğim bu değil miydi? Çalış çalış hep çalış Şimdi hazırım işte neden bu kadar uzun zaman bekledin sanki Bütün bunları neden birkaç ay önce Bir hafta önce hatta dün gece söylemedim Dün gece ile bugün arasında sadece 24 saat geçti Ne fark eder sanki Çok şey O zaman daha çocuktum Büyümemi istemiştin hatırlıyor musun İşte büyüdüm Yalnız senin yüzünden değil Herkesin yardımıyla Steve, Iris sonra Jane Şimdi artık hepinizi olduğunuz gibi gördüm işte düşündüğüm gibi değilsiniz. Hayatında ilk defa ben ben olduğum için memnunum. Dün geceyi unut ne olur Ruth, geçti gitti. Önemli olan şimdiden sonra Milwaukee'de neler yapacağımız. Jack, benim yaşadığım Milwaukee'de biz çöp tenekelerini üç kat aşağı götürüp dökeriz. Çöp tenekelerinden söz eden kim? Ben. Hayata yapan şeylerden biri de budur. Tabii senin, Jay'nin, Yahty'lerin hayatına değil. Sen kimsenin çöp tenekesini boşaltmadığı kimsenin nezleye yakalanmadı. Ya da sabah erken işe gitmek zorunda olmadığı bir dünyada yaşamak için yaratılmışsın. Ben böyle bir dünyada yaşayamam. Öyleyse ben seni dünyana girerim. Her şeye kolay alışırım ben. Benim yanımda canın sıkılacak. Ben kahvaltıda bir bardak şampanya içecek olsam... ...tekrar yatağa girip uyumak isterim. Ne yapalım kahvaltıda şampanya içmeyiz biz de. Ruth seninle evlenirim. Hem iyi bir koca da sanıyorum. Başka ne diyeyim bilmem ki bana inanmalısın Ruth. Gerçeği söylediğime inanmalısın. Ama gerçek durmadan değişiyor Şu anda samimisin biliyorum Ama yalnız bu an için Yarını hiç düşünmüyorsun Halbuki ben hep yarını gelecek haftayı Gelecek yılı düşünürüm Gün bugün deyip yaşamak elimden gelmiyor Seni anlamıyorum bana dönmesen ne yapacaksın Sırf yemek masasının bir ucunda ikinci bir kişi olsun diye Sidney ile mi evleneceksin Ben bile bundan daha iyi değil mi? Tabi çok daha iyisin Biliyordum Biliyordum Neyi? Her şeye rağmen benden hala hoşlandığını Benden hoşlanıyorsun değil mi Hatta seni seviyorum Cem. Bu bana yeter işte Yeter de artar bile Fakat neden bu kadar ciddi duruyorsun Öyle mi duruyorum Hem de çok ciddi öyle kendinden emin Ve biliyor musun çok da güzel Güzel mi dedin Öyle dedim ya Cek, cek inan ki Hiç olmadığım ve olamayacağım bir şey varsa o da budur Belki başkaları için değil Ruth Ama benim gözümde çok güzelsin <gülüyor> Ne var <gülüyor> bu kadar komik mi bu söylediğim? Hayır Jack hiç komik değil Öyleyse neden gülüyorsun? Kim demiş gülüyorum diye Bütün bu olup bitenlerden sonra olsa olsa ağlıyorumdur Güneydeki tatilimi düşünüp de onları hatırlamamam mümkün mü? Jack, Steve, Iris, hele Jane Ve güneşli güzel günler Jane onun yerinde olmayı ne kadar istemiştim Acaba dilediği gibi bir iş buldum Kecek, Jack Söz verdiği gibi bir sanat okuluna yazıldı mı acaba Kim bilir Ama bugün benim düğün günüm Burası da Milwaukee Nişanlım kimse de beni bekliyor <Gülüyor> Yanılmayın ne değil içeride bekleyen Tatilden dönünce Gene eski yerimde çalışmaya başladım Ve birden David'i fark ettim Birden mi Halbuki David beş yıldır bizim büroda çalışır Hani size bahsetmiştim ya Her sabah günaydın Her akşam tünaydın diyen bir ses Hatırladınız mı? Her gün öğle yemeğini aynı yerde Şirketin kantininde yerdik Ama daima benim elimde bir kitap Onun elinde de bir dergi bulunurdu Bir gün nasıl oldu bilmem Yüzünü fark ediverdim Dergisini okurken hafif hafif gülüyordu Kendi kendime Onu gülerken görmek ne hoş diye düşündüm o günden sonra bütün dikkatimi David'in üstüne topladım. Hatta fırsat buldukça konuştum. Dış görünüşünün altında David son derece sıcakkanlı, neşeli bir erkekti. Nihayet bir gün dost doğru yanına gittim ve büyük bir dürüstlükle dedim ki, David, seni seviyorum. <gülüyor> Allahım, para baktı. Önce inanamadı. Sonra derin bir sessizlik içinde büyük bir cümbüş başladı. Etrafımızda binlerce mum alev alev yanmaya başlamış Bütün o buzdan yıllar sihirli bir değnekle dokunulmuş Eriği vermişti David'in beni sevdiğini Başından beri sevdiğini ilk böyle anladım Derler ki Bütün gelinler güzeldir Bütün gelinler Ben bile İnanın bütün gelinler güzeldir Hiç değilse Birisi için Hazırım miskesi Başlayabilirsiniz Radyo tiyatrosu bitti Güneyde tatil atlı bir oyun dinlediniz Yazan Joe Masteroff Dilimize çeviren Adalet Ağoğlu Abdurrahman Palay mikrofona koydu Oraloğlu tiyatrosu sanatçıları oynadılar Lale Oraloğlu Roth Tülin Oral Jane Ayten Güvenç Iris Yağız Tanlı Steve Abdurrahman Palay Jack rollerindeydiler. Teknik prodüksiyon Yüksel Karakaya.